Muhterem Efendim, zihnimizde beliren çirkin ve kötü düşüncelerin baskısından iradelerimizi nasıl koruyabiliriz? Bu konuda iradeyi güçlendirmenin yolları nelerdir? Zihin ve kafamızda beliren düşünceler, bazen iyi olabilir bunlar doğrudan doğruya. Bunlar imanımızdan kaynaklanır, marifetimizden kaynaklanır. Böylece zihnimize güzel şeyler belirir. Bunlar bizde güzel şeyler yapma duygularını tetikler. Ve biz güzel şeyler yaparız. Ama bizim şuurumuzda veya zihnimizde beliren bazı şeyler olumsuz olarak irademize baskı yapar. Olumsuz olarak kalbimizi baskı altına alır ve bizi kötü şeylere yönlendirir. O mevzuda da Kader Risalesi'nde de dediği gibi, değişik yerlerde, değişik münasebetlerde de dendiği gibi yani. Dua, insandaki meyelanı hayır güçlendirir. istifarda meyelanı, şer'in kökünü keser. Öyleyse insan bu iki silahı kullanması lazım. Yani bir taraftan fenalıklara eğilim duygusunu içinde baskı altına alması. Hevanın, hevesate nefsaniyenin baskılarını insan üzerinde, insan iradesi üzerinde kontrol altına alabilmesi için evvela istiğfara, tevbeye, evbeye, inabeye devam etmesi lazım. İnsanlığın iftar tablosunu her gün yetmiş veya yüz defa istiğfarında da bunu anlamak izah eder. O aslında masumdu ve masumdu. Fakat bize rehber olması açısından mutlaka öyle bir şeyin lüzumunu o peygamberlik ölçüsünde ne kadar zararı olur ve böyle yapınca ne kadar o zarardan uzak kalınır onu belli şekilde duymuştur, biliyordur onu. Bu bir mülaza, öbür mülaza değişik zamanlar darz ettiğim gibi Ehlullah'ın mülazası. Bu her an terakki ettiğinden dolayı her anki istiğfarı bir an önceki durumu itibariyle olan o şeye, o konuma, o basamağa istiğfardır. Bu da ayrı bir tevcihtir yani. Bunlar da Efendimiz sallallahu aleyhi ve bizim gibi müdahale etmeden kaçındığımızdan dolayı bulunduğumuz tevcihlerdir. Saygılı olmak lazım bu tevcihlere karşıda. Şimdi fakat o her şeyden evvel bizim rehberimiz olması itibariyle ne yapmamızı talim buyuruyor. Talim buyuruyor bize her gün 70 defa ve 100 defa, bazen bir mecliste çok defa. Çok defa kaç defa Rabbilfur varhamen teyru rahimin diyordu. Ehlullah da öyle diyordu. Ve سوف الله dedikleri zaman yürekleri ağızlarına gelecek gibi oluyordu. Kendimize alıştıralım ve böylece meyl-i şerrin kökünü keselim. Bir kirlenmelere karşı bunlar arınma kurnalarıdır yani. Bilmeyerek her zaman şöyle böyle kirlenmiş olabiliriz. Ne olur günde beş defa abdest alıyoruz. Elimizi, ayağımızı, yüzümüzü, gözümüzü yıkıyoruz. Hiçbir şey olmadığı halde bile yıkıyoruz. Bir şey varsa işte onu yıkamış oluyoruz. İşte estağfurullah da böyledir. Günde yetmiş defa insan yıkandığını düşünsün. Yüz defa yıkandığını düşünsün. Hiçbir şey kalmaz Allah'ın izniyle. Bir de Nefis ve şeytan ona bu işi yaptırtıyorsa, hayvaniyeti ve cismaniyeti yaptırtıyorsa, nihayet bir espriyle ifade edeyim, onların da canına takdir. Ya biz yaptırıyoruz, bu adam bozuyor. Biz yapıyoruz, bu adam bozuyor. Ya Bence usandırmak, bıktırmak lazım. İnsan tevbeyle, evbeyle, inabeyle öyle bir duruşa geçmeli ki Cenab-ı karşısına şeytan ben yine yaptıtacağım bu adam beni çatlatırcasına yine bozacak benim yaptığım şeyleri diyecek. İşte bunu dedirtmek lazım. İnanın bana, bu meselenin bir yanı, bu insandaki fenalıklara temayül hissinin kökünü kesen bir şeydir. İster tırpan deyin buna, ister testere deyin, ne derseniz deyin. Hangisi daha hızlı kesiyorsa, işte o kabul edin onu. Diğer taraftan da, meyelanı, hayrı güçlendiren insanda, insan iradesini yenilmez hale getiren, o da duadır. Cenab-ı Hakk'a ister münacaat şeklinde bulunursunuz, ister bir yakarış şeklinde bulunursunuz, ister beş vakit namazda yaptınız dua şeklinde bulunursunuz. Cenab-ı Hakk'a sürekli dua yapmak lazım. Cenab-ı Hak bu iki şeye de Kur'an-ı Kerim'de mükerrer ayetleriyle teşvikte bulunuyor. Bu iki şey bizdeki hayır iradesini güçlendirir ve şer iradesini de dermansız hale getirir. Bizim için de önemli olan işte budur. O dermansız hale gelsin, mefruç yani hep bize takılı yürüsün. Ne olur bak beni atma, bütün bütün bırakma. Zaten sana zarar verecek halimde kalmadı benim falan deysin, yalvarsın. Hadim'i merhumun bir yerine anlattığı gibi size nakletmiştim hikayesini. Gene nakledeyim. Ya Hoca Efendi Hadim'i okuturken anlattı bunu, yani kendinden anlattı veyahut da orada kitapta vardı. Kusura bakmayın bazı şeyleri unutmuş olabilirim. Sözler aynı ile aklımda. Şimdi ben bu sözü nakletsem bir yerde, hani biri der ki oradan nakletti. Oradan mıydı, hocam mı nakletmişti ne bileyim. Diyor ki birinin nefsi şikayet ediyor ondan bir ali makama. Diyor ki o zat hadimi kendisi olabilir. Bir gece geldi beni uyardılar, dediler ki sen bir mürafa için bir mahkemeden tarafından davet ediliyorsun bizim bu günümüzdeki mahkemelerde buna İhsar Encel derler herhalde. Çağırmışlar, gitmemiş. Bu defa zabıta gücüyle mahkemeye derdest edilip götürülüyor. Mahkemeye gittim diyor. Baktım orada pusmuş birisi duruyor. Süklüm püklüm. Mahkeme heyeti bana dediler ki bu zat senden şikayetçi dediler. Sen Yemiyor, içmiyor, kendine göre yaşıyor ve bunu böyle sefil perişan, derbeder, sürüm sürüm hale getiriyor, şikayet ediyor. Bu kim diyor, bu senin nefsin, o zaman diyor, ben ferahladım, rahatladım, çok şükür Ben kaç zaman bilmem ne yaptım, bu bozdu benim oyunumu falan zaman şöyle yaptım, böyle bozdu oyunumu. Plan yerde tam adım atacağım, şuraya çıkacağım zaman oyunumu bozdu. Onu elli defa müstahaktı, bende müstahak olan şeyi verdim ona, cezalandırdım. Mahkeme diyor, benim lehimde karar verdi. Evet, aklıma geliyor. İnsan nefsini öyle sürüm sürüm yapmalı, gitsin nereye şikayet ederse etsin. Evet, nefis şikayet ediyor. Benimki memnundur sahibinden. Çünkü kendimi bildiğimden bu yani hep omuzlarımda geziyor. Allah yardımcımız olsun. Fakat tam pes etmiş de sayılmam yani. Allah'ım dozulun adına. Dürtüleri yaman. Bu nefsi emmareh elinden, bu dili çareyi kurtar. Yeter fısku kabahattan usansın ya Resulallah. Allah.